Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz iyilik ekleri. Türkçe'de sahiplik, bağlılık, ait olmayı anlatan eklere iyilik ekleri denir. İyilik ekleri İsmin karşıladığı nesnenin bir kişiye ya da bir nesneye ait olduğunu belirtir. İyelik ekleri, isimleri kendinden önce gelen ilgi halindeki bir kişi zamirine ya da ilgi halindeki bir isme bağlar. Söz gelimi, eviniz nerede dediğimiz zaman evin size ait olduğunu söylüyoruz. Yani aslında bu cümle sizin eviniz nerede demektir. Şimdi kişilerle birlikte kullanımına örnekler verelim. Önce ünsüzle biten bir kelimeye iyilik eklerini getirelim. Kelimemiz kalem olsun. Benim kalemim. Senin kalemin. Onun kalemi. Bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz. Onların kalemi. Veya onların kalemleri Kelimemiz ev olsun. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evi veya onların evleri. Şimdi de önlüğüyle biten bir kelimeye iyilik eklerini getirelim. Kelimemiz anne olsun. Benim annem. Senin annen. Onun annesi. Bizim annemiz. Sizin anneniz. Onların annesi veya onların anneleri. Kelimemiz araba olsun. Benim arabam. Senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız, onların arabası veya onların arabaları. Şimdi geleneklerimizden biri olan düğünle ilgili aşağıdaki metni iyilik eklerine yani sahip olma durumuna dikkat ederek dinleyiniz. Düğün Bengü bugün çok mutlu. Çünkü ablası Esra bu hafta sonu evleniyor. Cumartesi günü Esra'nın düğünü var. Esra 21 yaşında ve Türkçe öğretmenidir. Nişanlısı Erol da 23 yaşında ve Türkçe öğretmenidir. Bengü'nün evinde büyük bir düğün hazırlığı var. Düğün için diğer şehirlerde oturan akrabaları geldi. Damadın ailesiyle Esra ve Bengü bugün çarşıya çıkıyorlar. Düğün için alışveriş yapacaklar. Esra ayakkabı, çanta ve güzel, şık, Beyaz bir elbise almak istiyor. Nişanlısı ise damatlık takım elbise, Ayakkabı, gömlek ve kravat almak istiyor. Bengü de onlarla beraber çarşıya gidiyor. O ablasına hediye almak istiyor. Ama ablası sen şimdi bana hediye alma. Çünkü sen daha öğrencisin. Ama ben sana bir hediye almak istiyorum, diyor ve ona bir elbise alıyor. Cuma akşamı Bengü'nün evinde kına gecesi var. Kına gecesi, gelinin ailesinin yanındaki son gecesidir. Bu gecede, Genç kızlar ve kadınlar şarkılar ve türküler söylüyor ve oyunlar oynuyorlar. Sonra ışıklar sönüyor ve gelinin eline kına sürüyorlar. Kına gecesinde Esra'nın annesi çok ağlıyor. Çünkü Esra evden gidiyor. Onun da artık yeni bir evi ve ailesi olacak. Şimdi de Türkiye'de herkesin tanıdığı iki ünlüyü sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz. Lütfen bu metinleri de iyilik eklerine yani sahip olma durumuna dikkat ederek dinleyiniz. Yıldız Kenter Ünlü bir tiyatro sanatçısı ve yazarıdır. Konservatuvarda ve müjdat gezen sanat merkezinde oyunculuk dersleri vermektedir. Eşi ve kardeşi de kendisi gibi sanatçıdır. Türkiye'de ve yurt dışında birçok oyunda başrol oynamıştır. Ben Anadolu, onun en ünlü oyunudur. Bütün hayatını, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarına adamıştır. İbrahim Kutluay Türkiye'de en tanınan basketbol oyuncularından biridir. 1 Bir metre 98 santimetrelik boyuyla dikkat çekmektedir. Önceleri Türkiye'de Fenerbahçe basketbol takımında oynuyordu. Daha sonra yıllarca yurt dışında basketbol oynadı. Şimdi yine Eski takımında yani Fenerbahçe'de basketbol oynamaya devam ediyor. İyi bir tiyatro, opera ve bale izleyicisidir. Bilardo ve satranç oynamak özel zevkleri arasındadır. Gördüğünüz gibi size tanıtmaya çalıştığımız bu ünlülerimizin birçok özelliği var. Şimdi söyleyin bakalım sizin neyiniz var? Türkçe öğreniyorum.